Taştın yine deli gönül sular gibi çalıyorsun. Taştın yine deli gönül sular gibi çalıyorsun. Gözden kanlı yaş akıtıp yollarımı bağlıyorsun Gözden kanlı yaşa kıtıp yollarımı bağlıyorsun. Nidem elim elmez yare bulunmuyor derde çare. Geziyorum hep ahvare benim için eğliyorsun. Geziyorum hep ahvare benim için eğliyorsun. Kaybettim ben arkadaşı Zehir etti tatlı aşı, kaybettim ben arkadaşı. Zehir etti tatlı aşı, gözlerimin dinmez yaşı. Irmak gibi çalıyorsun gözlerimin dinmez yaşı ırmak gibi çalıyorsun Nidem elim elmez yare bulunmuyor derde çare Geziyorum hep avare ah benim için eğliyorsun Geziyorum hep avare ah benim için eğliyorsun şu bulutlar uçup giden yazın bize gölge eden şu bulutlar uçup giden yazın bize gölge eden gece gündüz öyle neden için için ağlıyorsun gece gündüz öyle neden için için ağlıyorsun Nedem elim elmez yare bulunmuyor derde çare geziyorum hep avare senin için eğliyorsun geziyorum hep avare senin için eğliyorsun sıkıldı yunusun canı Kaybettiğim iller hani Sıkıldı Yunus'un canı kaybettiğim iller hani gurbet ile attın beni ciğerimi dağılıyorsun gurbet ile attın beni ciğerimi dağılıyorsun Nidem elim elmez yare bulunmuyor derde çare Geziyorum hep avare benim için eğiliyorsun Geziyorum hep avare benim için eğiliyorsun Nidem elim ermez yare bulunmuyor derde çare Geziyorum hep avare benim için eğiliyorsun